Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Define Yazan Mehmet Rauf Uygulayan Miyase Sertbarun Dramatürk Oytun Şahin Yöneten Ali Hürov Yapımcı Engin Demiray Efektör Kani Akın Oynayan sanatçılar Şakir Levent Şenbay, Hadiye Adviye Öztürk Suzan Zeynep Yasa Fuat Murat Atak Şehriyar Füsun Günuğur Paşa Faruk Günuğur Dadı Neriman Kılıç Hizmetçi Zeynep Aytek Birinci Adam Sinan Peckington, İkinci Adam Bülent Türkmen Bir Kadın Ferhunde Hürov Mısınız doktor Hoş geldiniz Hoş bulduk Şehriyar Hanım ee, Beni çağırdığınızı söylediler İyi <gülüyor> misiniz i̇yiyim, i̇yiyim çok şükür Hastalığım yüzünden çağırmadım sizi Başka bir konu var Onu görüşmek istedim Dinliyorum efendim Dün gece siz gittikten sonra Allah razı olsun Ne iyi adam diye düşünürken aklıma bir şey geldi Buyurun Of, bilmem dün ne kadar bunun için düşünmedim. Hey, dünya derdi akılımı bırakıyor oğlum. Rahmetli beyimle İstanbul'dan buraya, Erzurum'a geldiğimiz günlerde daha gençtim, olay da daha yeniydi. Uraştım, uğraştım ama <gülüyor> bir sonuç elde edemeyince ben de umudu kestim. Şimdi beni dinleyiniz oğlum. İş pek önemli ve esrarlıdır. Şöyle... ...yaklaştırın sandalyenizi. Heh. Dinliyorum efendim. Ben Abdülhamid'in paşalarından... ...nazırlık yapmış... ...meşhur Samet Paşa'nın... ...konağında hizmet ederdim. Paşa'nın hanımı ölmüş... ...bir kızı kalmıştı. Hadiye. Benim de elimde büyüdü sayılır. Aa. Paşanın kıymetlisiydi. Tahsili için eve her türlü hocalar getirtirdi. Bunların arasında tavrını hiç sevmediğim Raci Bey diye biri vardı. Ne yapıp ettiyse hadiyenin gönlünü kazandı. Ha, ama adamın aklı fikri paşanın malında mülkündeydi. Hmm. Ha, kızı paşadan istedi. Paşa razı olmayınca da kızı kandırıp kaçırdı. E, paşa nüfuzunu kullanıp cezasını veremedi mi? A, evladı, Raci öyle kurnaz bir adam ki hesaplamış bunu. <gülüyor> Ta Fransa'ya götürmüş Adiye'yi. <gülüyor> Raci denen düzenbazın bir süre sonra kızına kötü davranmaya başladığını öğrenince kahroldu adamcağız. Ya, kahroldu. Tam o sıralarda da hürriyet ilan edildi yani İkinci meşrutiyet ha, yani Abdülhamid'in nazırlarına paşalarına da baskı var o zamanlar Her gün bir konak basılıyor Bir paşa tevkif oluyor Bir gece uykumdan uyandırdılar Paşa hazretleri istiyor dediler Hemen giyinip koştum Buyurun paşam, beni emretmişsiniz. Gel şehriyar, gel. Bu son saatlerimde... ...sana söyleyeceklerim var. Aman paşam, konuşmayın böyle. Ölmesem, kurtulsam bile... ...servetimi elimden alacaklar. <gülüyor> ben de, kızım da... ...sefillik içinde... ...mahvolacağız. <gülüyor> Bunun için... ...bütün servetimi sakladım Şehriyar. Bu paranın kızıma teslim edilmesi için... ...bir takım tedbirler aldım. <gülüyor> Sadakatinden emin olduğum için de seni çağırdım. Sağ olun paşa. <gülüyor> Güveninize layık olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Servetim... ...yalnızca hadiyenin eline geçmeli Şehriyar. Ne kocasının ne başkasının... ...yalnızca... ...hadiye'nin eline geçmeli. Bunun için söylediklerimi... ...harfi harfine yapacaksın. Ne isterseniz yaparım paşam. <gülüyor> Bu kitabı görüyor musun? <gülüyor> Al bunu şimdi. Arasında bir zarf olacak. Ha? <gülüyor> ha, buldum paşam. Ha? Bir mektup galiba. <gülüyor> evet, evet. Ben yazdım onu. Önce... Bu mektubu... ...bir bardak su versene şehri yar. Tamam. Ağzım kurudu da. Buyurun paşam. Bu mektubu yarın Galata'da... ...Fransız postanesine götürüp... ...taahhütlü olarak teslim edersin. Hadiyeye yazdım. Paraların yerini mi açıkladınız mektupta? Ya Raci Bey'in eline geçerse? Eh, o ihtimali düşünerek açık açık paranın yerini yazmadım. Her şeyi bırakıp İstanbul'a gelmesini yazdım. Hadi'ye gelip seni bulduğunda bu kitabı ona verirsin. Parayı nerede sakladığım bu kitabın içinde şifreli olarak yazılıdır. Biraz uğraşırsa sakladığım yeri bulur. Ya Hadiye Hanım gelmezse o zaman ne yaparım ben? Eğer Hadiye'den bir cevap çıkmazsa kitabı sakın yabancılara teslim etme. Çünkü bugüne kadar topladığım bütün servetim orada yazılı. Yirmi bin kadar altın, birçok inci, pırlanta ve değerli taşlar var. Bu benim sana vasiyetimdir. Kelimesine kadar uyuyacaksın. <gülüyor> Uyarsın di. Tamam ha? paşam. Uyarsın deyip şehriyar Paşam. <gülüyor> ah, o zaman paşanın huzurunda diz çökerek yemin ettim ve kitabı aldım. Sabaha karşı paşa öldü. mektubu gönderdim. Ama cevabı gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Başka yollarla aramadınız mı Hadiye Hanım'ı? Aramaz mıyım? Bildik tanıdık. Paşanın ahbaplarından, adamlarından kimi görsem yalvarıyorum. <gülüyor> Hadiye Hanım'dan bir haber almak için deli oluyordum. Ama kimse tam olarak bir şey bilmiyordu. Derken kısmetim çıktı rahmetliye vardım. Buraya geldik. İçiniz rahat olsun. Ay. Siz elinizden geleni yapmışsınız. Yok yok içim rahat değil. Dün gece birdenbire ya ölü verirsem, Bu kitap bende kalırsa diye bir kuruntu geldi. O zaman bakınız ne düşündüm. Bu kitabı size versem. İstanbul'a gittiğinizde. Hadiye Hanım'ı arasanız bulsanız. Eh, bulamazsanız ananızın ak sütü gibi bu parayı kendiniz alırsınız. Neden bir şey söylemiyorsunuz oğlum? İtminadınızdan ötürü teşekkür ederim Şehriyar Hanım. Bir an şaşkınlığa düştüm. Söz ettiğiniz servet çok büyük. Sorumluluğu da o derece. Hadiye Hanım'ı bulamazsam bu paranın benim olacağını söylüyorsunuz. Evet. Ben ne cevap vereceğimi bilemiyorum Paşanın kızını hiç aramayıp da Parayı sahipleneceğime hiç ihtimal vermiyor musunuz? Sizi rahmetli beyimin hastalığında da Kendi hastalığımda da çok yakından tanıdım oğlum Sizden en küçük bir şüphem olsa Çağırmazdım bu akşam Ne diyorsunuz? Ha? Kabul ediyor musunuz? Aradan o kadar zaman geçmiş ki... ...bu para bunca sene yerinde kaldıysa bile... ...nerede olduğunu keşfetmek mümkün olacak mı acaba? Ha, al oğlum, al. Bu kitabın içinde yazılıymış. Al bu kitabı şimdi sen. Bu bir divan. Fuzuli divanı. Tasviri efkar basımı. 1870. Başak kitabı bana verirken paranın saklı olduğu yer kitabın içinde şifreli olarak yazılıdır. Dikkatli bakılırsa elbette çıkar dedi. <gülüyor> kitabı kitabı siz alın hele. Akıllı birisiniz. Defini bulacağınızdan eminim. Şakir. Ah, ah, ah. Şakir, bu ne dalgınlık? Fuat, ee, burada ne işin var? <gülüyor> İstanbul'dan sıkıldım da, Erzurum'a bir hava değişimine geleyim dedim. He. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdaki alemeyi de atlatıp odana baskın yaptım. Ee, senin başhekimliğin nasıl gidiyor? İstanbul'da bir hastaneye tayin olmayacak mısın? <gülüyor> ee, onun da zamanı var. Ama seni gördüğüme çok memnun oldum. Kim bilir belki de İstanbul'a birlikte döneriz say sen buraya ne işi için geldin? Canım, mal müdürlüğünde bir kontrol gerekiyordu. Bizim vazifede böyle işte ne yaparsın? <gülüyor> ben de yakında bir dedektiflik işine giriyorum ki sorma. <gülüyor> Hayrola hastane başhekimliğinden sıkıldın mı yoksa? <gülüyor> Benimki geçici bir dedektiflik. Akşam yemekte de anlatırım. Zannederim yardımına da ihtiyacım olacak. Elimden geleni yaparım. Biraz çıtlatsana. Nedir Ak mesela? Akşam genişçe anlatırım. Fuzuli'nin divanını bir kez de seninle okuruz Fuatcığım. <gülüyor> Yine tuhaf tuhaf konuşuyorsun Şakir. Dedektiflik işiyle Fuzuli divanının ne ilgisi var ya? <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeğine kadar sabret anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç. Hı? İşte böyle dostum. Şehriyar Hanım bana bu kitabı verdikten bir gün sonra vefat etti. Hmm. Anlayacağın Abdü Samet Paşa'nın sırrı artık yalnız bende. İstanbul'a gidince araştırmana yardım ederim. Polis müdürlüğünde dostlarım var. Eğer İstanbul'daysa Paşa'nın kızını buluruz. Hmm. Merak etme. Bundan da önemlisin. Kitabın içindeki şifreyi çözmek. Definenin yerini anlatan sözleri doğru dürüst birleştirmek. Uzatır mısın şunu? Ben de bir bakayım hmm. şu divana. Ha. Bakayım. Hmm. Satır aralarında başka bir kalemle yazılmış kelimeler var evet. Bak bunları da şu kağıda yazdım Ver bakayım ha? Yıldız, iki koy, sahanlık, demir sarkaç, burnunda, boğum, deniz Ne? Ee, bir şey anlamadım ki ben Vallahi ben de işin içinden çıkamadım Böyle kelimeleri yan yana yazmakla definenin yeri bulunacak gibi değil Şu divanı bir daha karıştıralım bakalım Bir dakika Bak Bak, bak, bak. Arka sayfaya baktın mı? Bir takım rakamlar var burada. Baktım. <gülüyor> Ama kelimelerden bir anlam çıkaramazken yani rakamlardan nasıl bir anlam bulayım? Can, belki de kelimeler rakamlarla anlam kazanıyordur. Hı? Ne demek istiyorsun? Bak, demek istediğim şu. E, bu rakamın gösterdiği sayfayı açalım. Ne diyor? Mesela 27. Dur bakayım. E, bakıyorum 27. Sayfa. E, sonradan yazılmış bir kelime var mı? Hı? Bak. Var. Ne diyor? Ne diyor tarafında. Sonra 120 geliyor. Bakıyorum bir dakika 120'ye. Duruş. Ne diyor? Aman. Ne diyor? E, e, bak, e, e, kuzey. E, yani rakamların sırasına göre kelimeleri yan yana yazalım diyorum. Bakalım ne çıkacak ha? <gülüyor> Bravo Fuat. Bunu ben nasıl oldu da düşünemedim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar farkımız olacak ha? E, sen doktorsun, ben maliyeci. <gülüyor> hadi bakalım, hadi. Ş şimdi şu kelimeleri bu usulde yan yana koyalım bakalım. <gülüyor> hmm. Okuyorum Fuatçım dinle. İki koyburnunda... ...deniz tarafında... ...kuzey yönünde... ...dokuzuncu bu. Bir içeri... ...iki dışarı merdiven sağanlığında... ...karayel yönünde... ...demir sarkaçı. <gülüyor> Tam bir deli saçması bu ya. <gülüyor> ha, haklısın. Bunlardan yani. bir anlam çıkmıyor. Sağ ol. <gülüyor> bak. Aa, aman canım dur hemen... ...sen de ümidini kesme. Belki e, paşanın kızı... Ne, ne? Hadiye miydi adı? Hadiye, hadiye. Ha, hadi. Belki o bundan bir anlam çıkartabilir. <gülüyor> Onu bulacağım da şüpheli ya. Allah Allah. İki koy burnu neresi acaba? Can, İstanbul'da pek çok koy var. Hangisi? He? Ha, haklısın. Burnu da çok. Servi burnu, kireç burnu, <gülüyor> Yeniköy burnu, Kandilli, hmm. Arnavut köy burunları, <gülüyor> Saray burnu, <gülüyor> Moda burnu. <gülüyor> Moda burnu. Şşşş. Ne olmuş moda burnuna? İki koyu arasındaki moda burnu değil mi? Ay. Kalamış koyuyla ile... Haydarpaşa evet, koyu Haydarpaşa arasında. arasında. Evet. Öteki burunların iki yanında koyu yok ki. <gülüyor> Demek define... Moda burnunda. Şakir iyi de... Moda burnunun neresinde? Buradaki ha? tarife göre gidip orayı araştırmak gerekir. <gülüyor> Bak ne diyor? Deniz tarafında... ...kuzey yönünde dokuzuncu boğum... Ya, ...ya iyi de neyin boğumu neyin... ...yani şişt, bana bak... ...paşa da tuhaf adammış ha... ...ya nereden aklına gelmiş yok dokuzuncu boğum yok... ...bir içeri iki dışarı yoksa andık yok bilmem ne ha, <gülüyor> ne, şeyim, <hadi. gülüyor> ...ne yapalım <gülüyor> üstlendik artık bu vazifeyi... ...senin işin Erzurum'da çok sürer mi... Birkaç gün sonra döneceğim. Ya birlikte gideriz. İyi olur. Defineyi bilemem ama... ...Hadiye Hanım'ı bulmana polis müdürlüğündeki arkadaşlarım sayesinde yardımcı olur. Tamam Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, Özlemişsin İstanbul'u. Denizin sesini, kokusunu... Eee, dönme baktım gelmişti kardeşim. Polis müdürlüğüne senin Hadiye Hanım'ın izini sürmek için gittim ya... ...Sultan Reşat'ın sağlığı iyi değilmiş diye konuşmuyor. Hmm, şu harp bir bitseydi. Bu bitse de Fuat korkarım yenisi gelecek. İstanbul'u iyi günler beklemiyor. Ağzını hayra aç. Eeeh! Ne zaman gideceksin Paşa'nın kızını ziyarete? <gülüyor> Bugün öğleden sonra uğrayıp tanışmak istiyorum. Sağ ol Sen olmasan bulamazdım ben Hadiye Hanım'ın izini. Demek kocasından boşanmış. Ee, Raci Bey'den değil mi? Evet, evet tamam. Bak polis müdürlüğündeki arkadaşlar... ...Raci'nin pek makbul biri olmadığını söylediler. Gözleri üzerim değilmiş. Ama sen de dikkatli ol. Yo yo endişelenme. Benim işim onunla değil. Hadiye Hanımla... <gülüyor> Şimdi Şakir Bey adında bizzat sizinle görüşmek istiyor Erzurum hastanesinde başhekim olduğunu söyledi Aa, Tuhaf şey Bu isimde bir tanıdığım olmadığı gibi Erzurum'la irtibatım da yok Nerede kendisi? Hmm, salonda, salonda bekliyor efendim. Çağır gelsin Hayırdır inşallah Niçin gelmiş acaba? Saygılar efendim Buyurun beyefendi Oturun rica ederim e, tanımadığınız bir adam tarafından bu zamansız ziyaret sizi şaşırtmış olmalı hanımefendi. E, şaşırdım tabii ama bir izahı vardır diye düşünüyorum. Erzurum'dan gelmişsiniz. Evet, izahı var. Beni Şehriyar Hanım gönderdi. Yani sizin Şehriyar Kalfa. Aa, <gülüyor> tabii ya. Onun yıllar önce evlenip kocasıyla Erzurum'a gittiğini söylemişlerdi. Hı hı. Ben memleketten uzak olduğum için bağımız kopmuştu. Aman söyleyiniz beyefendi nasıl kendisi? Ne yazık ki sizlere ömür efendim. <Gülüyor> ya ah zavallı Şehriyar Kalfa. genç henüz. Hastalığı sebebiyle onunla yakından ilgilenmiştim. Sizi ve paşa babanızı anlattı bana. Ah bizlerde ne çok emeği vardır Şehriyar Kalfa'nın. Kendisi İstanbul'dan uzaklaşınca sizi arayıp bulması mümkün olmamış. Ben de polis müdürlüğü sayesinde adresinizi bulabildim. Oo. Beni ısrarla arayıp bulduğunuza göre mühim bir mesele olmalı. Evet hanımefendi. Çok mühim bir mesele. Kalfanız Şehriyar Hanım ölümünden birkaç gün önce bana bir sır verdi. Babanız sizin Fransa'daki adresinize bir mektup yazmış ve... ...Şehriyar Hanım vasıtasıyla postaya vermiş... İşte o mektupta sözü edilen sırrı anlattı ah, Evet evet Paşa babamın ölmeden önce bana bir mektup yazmış olduğunu sonradan öğrendim Eski kocam Raci Bey o mektubu benden saklamış Sanıyordu ki babam bana mektupla mülkünü yollayacak Ama zavallı babacığım vefat ettiğinde beş parası yokmuş Yanılıyorsunuz hanımefendi Paşa size yüklü bir miras bırakmış Altınlar Değerli taşlar ah, Ne diyorsunuz siz <gülüyor> e, Sahi mi söylüyorsunuz kuzum durun, durun Kızımı da çağırayım O da işitsin bu müjdeyi <gülüyor> Suzan Suzan sakin, sakin olun, sakin olun. <gülüyor> Aslında bu altınların yeri henüz Bak Suzan <gülüyor> Beyefendi Erzurum'dan Kalfa'mız tarafından geliyor Hani sana anlatmıştım Şehriyar Kalfa ...babamdan miras kalmış... ...kalfada saklıymış meğer... ...sahi mi? Allah'ım... ...ne kadar güzel bir kız... Ay, ...affedersiniz beyefendi... ...şaşkınlıktan hoş geldiniz bile diyemedim... ...rica ederim... ...ama düzeltmem gereken bir şey var... ...altınlar kalfada saklı değil... ...paşa babanız altınları sakladığı yeri... ...şifreli olarak bir kitaba yazmış... ...bu kitabı da kalfanız Şehriyar'a teslim etmiş. Ne? E desenize... ...bu parayı elde etmek pek kolay olmayacak. Paşa bu sırları ve güçlükleri... ...sizin yalnız başınıza çözüp çözemeyeceğinizi düşünmemiş. Bunu ahiret ediyorum doğrusu. Babam eskiden beri... ...sırlara, büyüye, rivayetlere... ...son derece tutkundu. Bu meraka bağlı kalmış olacak. Konu o kadar sırlarla karışmış ki... Çözebilecek miyim bilmiyorum Aman Şakir beyefendi Siz çözemezseniz biz hiç çözemeyiz bu bilmeceyi Elimden geleni yapmak isterim Yarın moda burnuna gideceğim Kitaptaki şifreli sözler Zannederim orayı işaret ediyor Size bir sorum olacak hanımefendi Raci bey Yani eski kocanız Nasıl bir adamdı Canı dünyası para olan bir mahluk Babam ölünce Aksaray'daki konağı satmıştık biz Raci Bey konağa sattığımız adamlardan geri almış. İhtimal paraların burada saklı olduğunu sandığından... konakta araştırma yapmak istemiş. Oysa siz paraların modada olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki korkunç şeytanlığına rağmen aldanmış. <gülüyor> yo, yo, yo. Ben daha paranın nerede olduğunu bilmiyorum hanımefendi. Yarın ilk işim modaya geçip oralarda bir keşifte bulunmak olacak. Sırların çözümünün ilk düğümü oradadır sanıyorum. Ben de sizinle birlikte modaya gelsem... İzin veriniz de araştırmayı tek başıma yapayım... Ah, ama yarın akşam mutlaka uğrar... Bize de bilgi verirsiniz öyle değil mi? Elbette artık bu işi tamamlamak vazifemdir hanımefendi... <gülüyor> teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz... Güzel ederim şimdilik Allah'a ısmarladık... Hı -hı. Ne oldu Suzan? Şakir Bey'in ardından baka kaldın... Yoksa güvenmiyor musun ona? E, hayır anne güveniyorum... Belli ki namuslu bir adam Ben yalnızca şey <gülüyor> Yoksa gönlünü mü kaptırdın Bir görüşte hem de hmm, Bilmiyorum anne <gülüyor> Sen aklı başında bir kızsın Düşünüp tartmadan bir sevdaya Kapılma sakın Daha çok gençsin kızım hmm, Merak etme anne Moda kıyısı Acaba Abdus Samet Paşa'nın define'si neredekizdir? Biliyor musunuz? Asıl hazine burada değil Evde e, Madem biliyorsun yerini ne diye burada arıyoruz o zaman biz he? Asıl hazine Suzan Yani Paşa'nın torunu Çok güzel bir kız ha, Şimdi anladım Sen başka bir hazineden söz diyorsun. <gülüyor> Bizim Şakir sonunda bir genç kıza gönlünü kaptırdı demek ha? Kaptırmak ne kelime? Yüzü gözlerimin önünden gitmiyor. Aa, o zaman sen bu altınları zor bulursun Şakir'ciğim. Ama bulmam gerek. <gülüyor> Beceriksiz biri olduğuma kanaat getirirse Suzan Hanım sevmez beni değil mi? Canım hadi o zaman ne duruyorsun? Hadi ne diyordu kitabın şifresi? Kuzeye doğru kıyı... Dokuzuncu boğum. Dokuzuncu boğum. Ama bu köyde boğuma benzer tek bir şey bile yok. Bu ne olabilir ki? Boğumun yanı sıra bir de dokuzunculuk var Şakir. Demek burada bundan en az dokuz tane hatta belki daha fazlası var. Bom, bom, bom. Bu şifreyi biraz daha kolay hazırlayamaz mıydın İlahi paşa? Ee, i̇ş o kadar kolay olsaydı sonunda elde edilecek ödülü kazanmanın hiçbir değeri kalmayacaktı. A ...ağaça bakar mısın Fuat? Hangi ağaç? Ben orada bir yığın ağaç var. Nasıl ağaç bunlar? Fuat dikkatli baksana. Ya nasıl ağaç işte bildiğimiz gövdeli, dallı budaklı, yapraklı ağaç işte. Gövdeleri kökten itibaren boğum boğum. Boğum boğum? Yani paşa bu ağaçları mı kastetmiştir diyorsun? Evet. Bu ağaçlardan kıyıdan itibaren kuzey taraftaki dokuzuncusunu kastetmiştir diyorum. Sayalım bakalım dokuzuncu ağaçta ne var? Ha. Bir, iki, üç. <gülüyor> ya dursana Şakir. Ya dur koşma. Ağaç kaçmıyor ya. Çok heyecanlandım Fuan. Kalbi böyle mi çırpınışta ki? <gülüyor> Define bulmak heyecanlı iştir. Ama dur bakalım canım dur. Paşa altınları buraya nasıl saklamış olabilir ki? Eğer boğum dediği bu ağaçsa... <gülüyor> e, sahanlık nerede o zaman? Ağaç. ...yükselirken kıvrılıp bücülerek merdiven gibi şekiller yapmışım. <gülüyor> bak bak, kimi yerler sahiden sağlık yörümünde sanki. Evet, evet, sahiden de öyle. Demek bir içeri, iki dışarı merdiven sağlık. Aman <gülüyor> yarabbim. Bu kadar kolay mıydı Befini'yi bulmak? Sen sağa sola kontrol et. Ben ağaca çıkacağım. Dur, dur, dur, dur. İstersen ben çıkayım bak. sen de heyecandan elin ayağın titriyor. Sakın düşmeyesin. Hayır, hayır. Çıkabilirim. O sağlıkta durup karaya tarafına bakmak gerek. Tamam Dikkatli ol. Ee, Görebildiniz mi ki? şey? Yapraklar kestir. Ama Aa, bak bir şey var. Ne var? Bir tel var burada tel. Karayel tarafında. Ağacın tepesinde tel. Telin ucunda da hazine, ha? Biri duysa ne eğlenir bizimle, ha? <gülüyor> bak telin ucunda da bir şey var. Buyurun Şakir beyefendi. Hadi hanımla Suzan hanım evdeler mi? Salondalar beyefendi. Onlar da sizi bekliyorlar. Buyurun. Ha, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Şakir bey. Ne yaptınız? Bir sonuca ulaştınız Dur mı? Dur kızım. Bir soluk alsın Şakir bey. Ben de sizler kadar heyecanlıyım Hadi hanım. Aa. Nedir o cebinizden çıkardığınız kutu? İşte bu kutu... ...yıllardır elinize ulaşmayı bekleyen... ...demir sarkaç kutusu efendim. Yani şu kitaptan elde ettiğiniz cümledeki demir sarkaç öyle mi? <gülüyor> Ta kendisi Aa. İçinde ne olduğunu bilmediğim için de heyecanım sizinkiyle birdir Çok teşekkür ederiz Şakir Bey Nasıl açacağız bunu? Kutu kalın galvanizli saçtan yapılmış Evde çekiç keski falan gibi bir şeyler var mı? Ay, ben, ben şimdi getiririm Tamam Acaba sevgili babam ne koydu bu kutunun içine? Bence definenin nerede olduğu tam olarak kutunun içinde yazıyor İşte bulabildiğim aletler bunlar hı hı. Tamam Şu keski ve havaneli işimizi görür Aa, İşte kapak aralandı ay, ay Heyecandan öleceğim hı hı. Aa, Burada muşambaya sarılmış bir kağıt var Aa. Ne yazıyor? Bir dakika, bir de çıkar. Şaada da çıktı. Dik eğik mermeri kaldırınız. Aa! Bu da ne demek şimdi? Dik eğik mermer. Nerede bu mübarek acaba? Yine bir şey öğrenemedik. Ne durun kuzum Hemen ümitsizliğe kapılmayın. Bu mermer mutlaka konakta olmalı. Konağın mutfağında, hamamında, Yemek odasında mermerler vardı. Bu kağıt elimize geçti ya arkası kolay. Yeter ki bizden başkası bu sırrı öğrenmesin. Ah, anne, dadımın anlattıklarını söyleyecek misin Şakir Bey'e? Ah, heyecandan unutacaktım. Bugün Suzan'ın dadısı geldi de ondan birçok şey öğrendik. Dadı Suzanı çok sever. Ara sıra bizde, ara sıra kızımın babasında kalır. İşte bizim Raci Bey, konağı sattığımız kişiden geri almıştı ya. Bu evet. konan yıkmadı, köşesini bırakmamış. Kesinlikle parayı aramıştır. Ama bu kadar aramaya rağmen hiçbir şey bulamamış. Umudunu kesince, tamire gerek görmeksizin kalkmış, Yeşilköy'deki köşke taşınmış. Şimdi konak harap, yıkık, berbat bir durumdaymış. Yılan, çiyan kaynıyor diyor dadım. Ya? Babam define aramaktan usanıp işi Sarin Bey'e devretmiş. Hmm. Sarin Bey babam gibi değilmiş. İnatçı, vahşi bir adammış. Ee, bunları size dadı anlattı öyle mi? Hı -hı. Size bağlılığından emin misiniz? Aa dadım beni çok sever. Annem de bilir ya. Aa öyle öyle. O halde ben şimdi konağa gidip... ...tarif edilen tarzda mermer olup olmadığına bakayım. Siz bana konağın nerede olduğunu ve içinin düzenini anlatınız. Hemen gitmeyin Şakir Bey. Ben şimdi mutfağa gidip hazırlık yaptırayım. Yemek yiyelim sonra gidersiniz olur mu? Şey... Tek başınıza... ...konağı araştırmaya korkmuyor musunuz? Hayır Suzan Hanım. Korkmuyorum. Ben sizin için bir vazife üstlendim ve bunu tamamlayacağım. Ayrıca... Evet? Ayrıca? Ayrıca... Sizin gibi güzel bir hanım için daha tehlikeli işlere bile atılabilirim. Hi <gülüyor> şey <gülüyor> ittifatımız için teşekkür ederim. Allah Allah Onun öyle gör yoksa bu adam gerçekten taksimden bu yanı peşimde mi? Sanki beni inceliyor. Şu işranına gireyim bakalım o da girecek mi? Evet O da peşimde Bu durumda konağa gidemem Eğer konağa gidersem Definenin orada olduğunu belli etmiş olurum Ve Daha biz iyice araştırmadan Onlar yeniden konağın altın üstüne getirirler Ve Büyük ihtimalle parayı bu defa bulurlar ...en iyisi Hadi hanımların apartmanına dönmek. Yeniden tramvay durağına gideyim bari. Evet. İşte o da durağa geldi. Ben bindim o da. Yok. Bu adamı mümkün değil atlatamam. Gelsin bakalım tekrar apartmana kadar. Geldiniz Şakir Bey Ne oldu konağa gitmediniz mi Peşime biri takıldı Suzan Hanım O adam peşimdeyken konağa gitmek hiç doğru değil Hatta buraya kadar da geldi Bakın pencereden baksanız görürsünüz Oo, Siz miydiniz Şakir Bey Anne Şakir Bey'i takip etmişler Konağa gidememiş bu yüzden Şu anda aşağıda Bakın bakın şu siyah ceketli adam Bakın yolun karşısında duruyor Aaa aa. Salim Bey bu hatırladım onu Bazen raciyi ziyarete gelirdi e, Kimdir bu zat Allah aşkına Babam defineyi aramaktan bakınca Takip işini bu kişiye devretmiş e, Öyle anlatmıştı dadım değil mi anne ah, Salim korkunç bir adamdır Sayısız insana kıydığını söylerler Kanlı bıçakla bir haydut e, Anlamadığım şey Bu sokaktaki adamın benden nasıl haberdar olup da takibi aldığı Yoksa sizin dadı Öyle mi Başka kim olacak ...sizden öğrendiklerini koşup bunları anlatmış olmalı. Ya Şakir Bey'e de bir kötülük yaparlarsa anne? <gülüyor> ne yapabilirler canım? Da başımı burası? Şimdi anlaşılıyor ki bu adamlar defineyi bulamadılar. Bu kesin. Bizim bulmamızdan da korkuyorlar. Bana bir şey yapacak olsalar bile... ...bir şey kazanamazlar. Tam tersine. Takip edip define hakkında bilgi almak onların menfaatinedir. Dadım nasıl yapar böyle bir şey anlamıyorum. Neyse olan olmuş. Şimdi daha tedbirli davranmak gerek. Madem ki artık takip edildiğimin farkındayım Ona göre davranırım Ben çıkıyorum vakit kaybetmeye gelmez so Sokağa çıkmayınız O canavar adam hala orada <gülüyor> Bir yolunu bulup atlatırım o adamı Suzan Hanım Onlar çetesi. Ben de Avrupa'nın bütün polisiye romanlarını okumuş bir doktorum Onun gücüne ve vahşiliğine karşı Benim kurnazlığım ve tedbirim var e Şey bizim için Sizin canınız o paradan daha önemli Şakir Bey <gülüyor> Teşekkür ederim Suzan Hanım ...mümkün değil. Bu adam ayrılmıyor peşinde. Şimdi de galiba birken iki oldular. En iyisi onların ummadığı bir durakta tramvaydan... atlayıp bir iş anının içine dalmak. Ne yapmadı da Kılık değiştirsem... ...hiç çekmeyecek bir kılık olmalı. Buldum. Sırtıma bir cübbe giysem... ...başıma da bir sarık sarsam... Nereden akıllarına gelir bunun içinde doktor Şakir var diye Heh. Şurada vermeli. Köşedeki iş arka sokağa açılan kapısı olacaktı Şakir aa, aa. Ne aa. o Bakıyorsun ama görmüyorsun aa, ha. Ha. Fuat inan fark etmedim telaşından ee, Fuat Ben burada atlamak zorundayım Vaktim varsa gel benimle ama acele et Allah aşkına, hırsız gibi ne kaçıyorsun böyle Anlatırım bizden başka aslan olmadı değil mi tramvaydan aynen, aynen. Hadi hadi şu iş anına girelim Peşimdekilerden kurtulmanın başka yolu yok Bir an önce kılık değiştirmem gerek Hahaha <gülüyor> Vallahi tam eyüplü hocalar gibi oldun Gülme Vaat gülme Mecburen girdim bu kılığa. Adamlar artık tanır beni Senin bir gün cübbeli sarıklı bir hoca olarak Aksaray'da dolaşacağın hiç aklıma gelmezdi ya Neyse bırak şimdi bunu ee, heh, işte tarife göre konak bu, bu olmalı bu Oo, Duvarların yüksekliğine bak Nasıl girilir içeri Hava karardı ama konak boş olmalı ki pencerelerde ışık yok. Dur dur dur, dur. Bak bak bak bak bak sana. Bak şurada duvar dibinde bir çeşme var. Bahçedeki incirin dalları da çeşmenin üstüne çıkıp uzanabilecek kadar yakın. Şu araba uzaklarsın. Çeşmeden incire tırmanarız. Incirden de hop bahçe. Hadi. Şimdi tam zamanıdır. Tamam. Önce ben tırmanayım. <gülüyor> Aman hoca efendi, sarığına, cübbene dikkat et. Dallara takılıp da ağaçta asılı kalmayasın ha. Benimle eğleneceğine gel hadi arkamdan Tamam, tamam, tamam. D dur. <gülüyor> Hah, tamam. İşte ben tırmanmadım. Bunun <gülüyor> var bak. İnşallah köpek falan yoktur bahçede. Heh. Cübbe mi şu dadadan kurtarsana. Dur, dur. Hay Allah. <gülüyor> e, tamam oldu. Tamam, tamam. Hadi in aşağı. Bahçeye ilmeyi başardık. Bakalım konağa girebilecek miyiz? Dur bakayım. Şuna bak. Hoca bir asma kilit takmışlar bu kapıya. Tornavida ile kurcalayalım Hadi biraz. Bakayım şu şu şu halkayı kandır sana. Bak yerinden oynuyor zaten. Hadi. Ha. Oldu. Evet devam. Oldu. Aman. Vallahi oldu. Ya dur. Ya gir, yavaş aman yavaş. Aç bakayım şu kapıyı. Amma gıcırdadı. Yandaki konaktan bile duymuşlardır. Evet. Ee, şimdi ne arayacağız dostum? Dik eğik mermer. Hem dik hem eğik olacak öyle mi? Şakir Allah aşkına bir şey hem dik hem eğik olabilir mi? Olabilir Koskoca Abdüsemak Paşa'nın öyle bir mermeri var demek ki evet, şurada, şurada, şurada. Hadi bakalım Mermer döşenmiş her yere göz atalım şimdi Yok yok yok Ne yemek salonunda ne mutfakta ne hamamda Dik eğik bir mermer yok Yok kardeşim yok Burada da yok Ya, ya dik duruyor ya eğik Bulamayacağız anlaşılır. Hadi gidelim artık. Adamlar gelirse... <gülüyor> Vallahi bak, canımıza okurlarım. Tamam. Aa, dur bir dakika Fuat. Salonun şu köşesine bak. Bak bak. Fenerle aydınlattığım yere bak. Ee, bakıyorum. Ne var? Görmüyor musun alt bölümü? Eğik olarak dikine konmuş bir mermer levha. Aa, sahi yahu. Eğik olarak dikine konmuş. Aa. Dur bakayım. <gülüyor> Heyecanlanma heyecanlanma bak karanlıkta bir yere <gülüyor> çarpıp düşeceksin şimdi bak, bak bak dört köşesinde dört vida Ah paşa Bizi başlangıçta çok gördün ama sonunda bu kadar kolaylıklar Ver bakayım şu feneri bana ah. ver, ver ver ver feneri ver sen vidaları sök hadi Tamam tamam Bak, bak Şakir ellerinde titriyor ha ben sökeyim mermer levayı ver bana dur, şu tane vidayı geç, geçer, geçer şimdi geçer Hani i̇nşallah bu kadar heyecana değer bir şey vardır altında. Belki de yeni bir kağıt koymuştur paşa. Bak <gülüyor> öyle bir şey bulursak artık ben bu takibi keserim. Tamam hadi söktün mü şu son vidayı da hadi. Hadi şu tornavitanın işte ucuyla kanır şu mermeri. Dur, oluyor oluyor. <Ha. gülüyor> Fuat bunun arkası boş. E, boş olacak tabi. E, altınları koymak için boşluk gerek. <gülüyor> Burada koca bir torba var. Ağzına kadar dolu bir torba. Şimdi gerçekten de defineyi bulduk öyle mi? <gülüyor> Masal gibi bir şey bu Şakir. Masallar <gülüyor> kadar güzel evet. ve pırıltı altınlar. Dur, dur bakayım şu, şu torbanın ağzındaki ipi kes de gerçekten altın olup olmadığını bilelim hadi. Tamam, tamam Fahcığım. <gülüyor> ben Ke... bu torbaya dokununca anladım altın olduğunu. Ya, tamam sen kes hadi. Tamam. İllez görmek istiyorsan tamam. Da. Oldu. Aman Allah'ım. <gülüyor> Aa, sen aklımı koru. C da beşi bir yerdeler Tek tek yarım çeyrek altınlar. Bir yığın, bir küme dolu dolu şaki. <gülüyor> Baksana. Ha? Elime bir de küçük kese geçti. Şunları sen bana ver önce. He bakayım. Aa, Aa, ne var, var acaba? An. Dur dur. Şu, şu, ee, şu, i̇pi gev gevşet gevşet. Gevşet hadi bakalım. Ağzım dilim tutulacak vallahi. Aa, plantalar, inciler, zümrütler, firuzeler Eee ne olacak şimdi biz paraları alıp çıkamayız ki konaktan Hem ağır ha. hem yakalandık mı candan da oluruz altınlardan da Ya Hı. ben de bunu düşünüyordum evet, Bak, şu, şu. Bu taşı yeniden videolayayım Fuat Evet evet Yalnızca küçük kese alıp hanımlara götüreceğim Tamam Onları inandırmak istiyorum ha. Bir de bir de Suzan Hanım'ı sevinçten deli olmuş görmek istiyorum <gülüyor> Hay aptal aşık Hay <gülüyor> Hadi o halde bitir işini de başımıza bir iş gelmeden Sağ salim çıkalım buradan Ve Belki de artık zabıtadan yardım istemeli he? Mermeri vidaladım Tamam Hadi artık gidelim Mi istiyorsunuz? Hanımefendilere Eyüplu Hoca Efendi gelmişti. Allah Allah, ne için gelmiştiniz Hoca Efendi? E, ne oldu? Kim geldi kuzum? Ne bileyim? Bir hoca sizleri soruyor. Sen mutfağa git, ben ilgilenirim. Buyurun Hoca Efendi, kimi istiyorsunuz? <gülüyor> dik ökü mermer istiyorum. Burada oturuyormuş. <gülüyor> ah, Şakir Bey vallahi billahi tanıyamadım sizi. Anne koş anne anne. Ne oldu? Ne bağırıyorsun kızım? Aa, bu ne hal Şakir Bey? Ne diye bu cübbeli sarıklı kılığa girdiniz? Evet. <gülüyor> Baktım ki peşimdeki adamları atlatamıyorum. Biraz da konağın civarında böyle dolaşayım dedim <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Salona geçelim salona. Orada anlatırsınız <gülüyor> ah, Demek konağa gittiniz Hem de hoca kılığıyla Hay aklınızla bin yaşayın ee, içeri girebildiniz mi? <gülüyor> evet ee? Ve size oradan Defineye dair küçük bir delil getirdim Aa, Ne var elinizdeki o kesede? Altınların yanında bir de bu kese vardı. Ben de keseyi alıp size getirdim. Aa, anne! Anne açsana artık şu keseyi kalbim duracak. Aa, doktor, doktor. Bizi nasıl bir sefaletten kurtardınız? Bize ne kadar büyük bir iyilik ettiniz? Mümkün değil siz bilemezsiniz. Ay versene keseyi anne ben aa, de bakayım. Aa, al kızım al. Sen de gör dedenin bizim için sakladıklarını. Aa, gözlerime inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Pırlantalar inciler zümrütler A Suzan ne yapıyorsun Çocuk gibi atıldın Şakir beyin boynuna <gülüyor> <Abi> Düşüreceksin şimdi <gülüyor> Kızınızın sevincini görmek her şeye değer efendim Biz ne zamandır evdeki bütün eşyamızı sata sata yaşıyorduk Şakir bey Artık borç alacak bir yerimizde kalmadığından ne yapacağımızı şaşırmıştık ...kadın olduğumuz için sattığımız elmasları... ...halıları hep düşük fiyattan aldılar. Pek çok aldatıldık anlayacağınız. Üzülme anne... ...kurtulduk işte. Babacığım Nur içinde yatsın... ...yine imdadımıza yetişti. Aa, ya Şakir Bey? Aa, onun hakkını hiç inkar edebilir miyiz kızım? Hı. Size Allah gönderdi Şakir Bey. Minnettarlığımı ne desem anlatamam. Hızır gibi yetiştiniz. <gülüyor> Rica ederim efendim... Şimdi iş altınları oradan almaya geldi Bunun için konağa tedbirli gitmek lazım Belki bir iki gece sürebilecek bir iş Şimdi gidip bunun için bir hal çaresi düşüneyim Aha, Gece yarısı nereye gideceksiniz? Lütfen burada kalınız Hı -hı. Gitmem daha doğru olur Yarın sabah buraya göz hapsine alırlarsa Bütün gün bir yere çıkamam Aman dikkatli olun Şakir Bey Benim için endişelenmeyin Suzan Hanım Hı -hı. Dikkatli olurum Sokaklarda kimse kalmamış. Böyle. Saat 12'yi geçiyor. Galata sıraya kadar yürümeli. Şu otomobil beni mi takip ediyor ne? Allah Allah kaçacak yer de yok. Bütün hanlar kapalı. Eyvah! Durdular. Adamlar bana doğru geliyor. Dur bakalım hoca efendi. Boşuna çırpınma. Bir yere kaçamazsın. Bir bakalım şu arabaya bin. ...anlaşılan şimdi hapı yuttum... ...acaba nereye götürüyorlar... ...ey başına Ne ...yat döşemeye... ...nereye götürüyorsunuz Ben kim bilirsin... ...bizim kim olduğumuzu pek hala biliyorsun... en peşinde olduğumuzu da... ...sorguya kadar konuşma anladın mı... ...bu bunu, halbuki bu kezasını bulacak şudur... ...vur kafasına da uysun biraz... ...hadi bakalım doktor Şaki. ...biraz da biz sana narkoz verelim... ...al bakalım... Al, al, al. Bu iş nasıl olacak doktor? Ne, ne işi? O para işi. Hangi para işi? Açık konuşalım. Günlerdir peşindeyiz. Bu parada bizim de hakkımız olduğu için seni buraya getirdik. Ha ha, ha, ha Şu şu, şu mesele ee. <gülüyor> Demek bütün bu sıkıntılar bu iş içindi öyle mi? <gülüyor> vah vah vah <gülüyor> Ben nasıl Erzurum'dan zahmet edip boş yere işimi gücümü bırakıp buraya kadar geldimse <gülüyor> Siz de benim gibi aldanmış ve boş yere yorulmuşsunuz Yok yok <gülüyor> o iş boş çıktı Aklını başına al bizimle iş birliği yapman hayrına olur bütün ömrün boyunca zengin olacağın bir pay ayırır sana da Ama olur ya Kendi kendine bir kurnazlık ya da inkar filan gibi oyunlara kalkacak olursan işin bitiktir Yarın sabaha kadar süre veriyoruz sana İyice düşün taşın Bizimle birlikte olup paranın nerede olduğunu anlatır Ve paylaşmaya razı olursan pek güzel Yoksa biz adamı söyletmeyi biliriz Ya mesela Bu konuda hiçbir rol çekmeyeceğimizi bil of. Adam konuşturmanın bin bir yolu var Bunlardan birine dirensen Diğeri seni mahveder Bülbül gibi konuşuyorsun Vay alçaklar İşin şakaya gelir yanı yok Buradan kurtulmalı Aman nasıl Şu pencereden bir daha kolaçanı edeyim sağa sola Bina beş katlı Atlamak mümkün değil Acaba acaba acaba Şu değirmenin kollarına kadar ulaşsam ya Ama nasıl Bu beş adımlık mesafeyi uçamam ki bir çare, bir çare bir çare bir çare Ya da götürsünü kesip ya da, ya da Ya da ya da ya da Tabi ya O. Benim doktor Şakir. Beyefendi neredesiniz? Neler oldu bir bilseniz? Ne oldu? Hanımefendiler yoklar mı? Aa, siz de perişan olmuşsunuz. Düştünüz mü? Bırak şimdi beni. Hanımlar nerede? Ama sormayın beyefendi. Suzan Hanım ufak tefek bir şeyler almak için bey yoluna gitmiş. Ee? Zamanında dönmiyince hanımefendi arkasından beni yolladı. Gitmesi mümkün olan dükkanlara gelip sordum. Hepsi de böyle bir genç hanım görmedik dediler Hanımefendi aklını kaybedecek gibi oldu Doğru Galatasaray'a zabıtaya koştuk Onlar sağa sola telefon ederlerken Hanımım oracıkta bayılıverdi Karakoldakiler de bizi apartmana getirdi Eee nerede şimdi peki Evde iyice fenalaştı doktor çağırdım Doktor da mutlaka hastaneye yatması gerektiğince Hastaneye yatırdık beyefendi Ben hastaneye gidiyorum Eğer Suzan Hanım gelirse ya da başka yeni bir haber alırsam Gelip beni bul tamam mı? Tamam beyim merak etmeyiniz Hadi Hanım Hadi Hanım duyuyor musunuz beni? Ah, Şakir Bey siz misiniz? Ne kaybolmuştunuz Bilseniz başımıza neler geldi Hizmetçi her şeyi anlattı ah. Beni de alıkoydular Adi Hanım ah. Ellerinden zor bela kurtuldum Altınların yerini söyletmek için işkence edeceklerdi ah. Bu mutlaka Sarim Bey'in işi Bence Suzan Hanım'ı da onlar kaçırdı Ne yapacağız peki İşi gürültüye vermeden el altından halledeceğiz Siz ne dersiniz Nasıl bilirseniz Nasıl münasip görürseniz öyle hareket ediniz Başaracağınızdan ben eminim O halde şimdi bana müsaade ediniz bir yolunu bulup Suzan Hanıma ulaşacağım ve bu işi gürültü sözcü halledeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin, işinizi kolay kılsın Ah, bir dakika Şakir Bey. Buyurun. Kendinizi bu tehlikenin içine atmanız. Acaba, acaba kızıma karşı bir aşk duymanızdan mı ileri geliyor? Bunu bilmek istiyorum. Yanılıyorsam affedin beni. Hayır hanımefendi, yanılmıyorsunuz. Ben Suzan Hanımı seviyorum. Ah. O halde ben de söylemekte sakınca görmüyorum. Suzan da size karşı bir sevgi besliyor. İşte Köşkün olduğu sokak bu. Hadi bakalım Doktor Şakir, göster marifetini. Hadi, macuncu geldi. Ala macunlarım var. Mis portakal, hindistan cevizi, badem macunları var Bir Allah'ın kulu da macun almaya çıkmıyor Allah Allah Hala macunlarım var Macuncu geldi Macuncu <gülüyor> Hem de beni hapsettikleri köşkün bahçesinden çıkıyor kadın Belki azından yapılırım Geldim varım geldi Ayol sen buraları unuttun galiba Beni başka bir macuncuya benzetti herhalde Aylar var ki görünmüyorsun. Bilirsin ya biz macun budalasıyızdır. Her vakit sen geldiğinde tablonu bizde boşaltırdık. Ya ya ya ya. Şimdi bizim hanımefendiler senin sesini duyunca hepsi birden üstüme çullandı. Git macuncuyu çağır diye. Hadi bakalım köşke gidelim de tablonu boşaltalım yine. Hay hay hadi bakalım düş önüme. Gir gir çekinme... ...bilmez misin burası mutfağın arka kapısı? <gülüyor> ah! Ne oluyor be? Bıraksanıza kolumu! Hoş Bırakın. geldin macuncu doktor! Sen bizi fazla hafife aldın galiba! Bırakın! Biz seni ayak sesinden tanırız... ...tiyatroculuğunla bizi kandıracağını mı sandın? Bırakın beni! Aç şu şukurun kapağını pehlivan! Nereye koyuyorsunuz beni? Durun bırakın! Önceden verdiğimiz oh. odayı fazla aydınlık buldun kaçtım. Bakalım <gülüyor> yer altından nasıl kaçacaksın? Hadi, Hadi. bakalım! Yallah aslan! Kabahat hep senin dadı. Eğer bizden aldığın haberleri babama yetiştirmeseydin... ...Şakir Bey de o pis karanlık mahzene tıkılmazdı. Ay ben ne bileyim bu kadar vahşileşeceklerine kızım. Sanki onları tanımazmışsın gibi. Şakir bey konuşmazsa mutlaka öldürürler. Onun icabına baktıktan sonra da zorla beni konuşturmaya çalışırlar. Sen de elin adamı için amma yanıyorsun Suzan. <gülüyor> o benim için elin adamı değil dadı. Ben onu seviyorum. Sevdiğim adamın mahvına sebep olacaksın. Ah, şimdi iyice üzdün beni. Ben senin kötülüğünü ister miyim kızım? Demek sevdalandın bu adama? Evet dadı çok seviyorum canımdan çok Ben sana hainlik etmek istemedim ki kızım Çenemi tutamadım hepsi bu Şimdi bu hatanı telafi etmen gerek dadı Ay. Şakir bey zarar görürse ben yaşayamam Onu da beni de köşkten çıkarmanın yolunu sen bulacaksın ha, e, e, Ne yapacağım? Önce ona yazacağım mektubu götüreceksin Heh. Burada olduğumu ilk fırsatta onu Mahsen'den çıkaracağımı anlatacağım Hazırlıklı olsun Olur Bu gece el ayak çekedikten sonra çıkartırız doktoru o dedikten <Gülüyor> Şakir bey Şakir bey Uyumadınız ya Hayır duyuyorum sizi Ay, şu sandalyeyi alınız da gürültü etmeden yukarı çıkmaya çalışın. Tamam. Tamam tamam tuttum. Bırakın. Ay, sessiz olun, çok sessiz. Hadi. Suzan Hanım nerede? Bırakın şimdi Suzan Hanımı da oradan çıkmaya çalışın. Bu gece kaçamazsak hiçbir zaman kaçamayız. Ona inanmaktan başka çarem yok. Tamam. Verin elinizi. Ah, hop. Şimdi dikkatle geri kapatalım bu kapa. İnşallah kimse duymamıştır Gece yarısı sesin nasıl takımiyetle çıkıyor Şakir bey Burada mıydınız Suzan Hanım Size bir şey olacak diye öyle korktum ki Ben de size bir şey olmasından korktum Güya sizi bulacaktım ama tuzağa düştüm Aa, Hadi hadi Şimdi muhabbetin sırası mı Bir an önce gidelim bu uğursuz köşkten Hadi gelin arkamdan çabuk Dadıya güveniyor musunuz Evet yaptığından gerçekten pişmanlık duyuyor işte kendini affettirmek için ikimizin de kaçmasına yardım ediyor ya Ay, Bundan sonrasını koşalım Şakir bey Çünkü her yarım saatte bir benim odamı kontrol ediyorlar Yokluğumu fark ederlerse peşimize düşerler Ayol yavaş Geride kalıyorum ya Ama dadı bir an önce uzaklaşalım buradan Peşimizden gelirlerse üçümüzün de işi bittiktir Arkamızda birileri var galiba Ay, Mahvolduk mahvolduk Ama Şakir bey bir çay bu kez cezamız korkunç olur. Ne yapacağız? Hadi var gücümüzle koşacağız. Hey durun! Kaçmayın diyorum. Bakın sonra daha fena olur. Allah cezanızı versin. Kaçmayın da! Karşıdan bir otomobil geliyor. Ay şimdi yandık işte. İki yanda adla bilmiyorum bil, bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum işte. Arada kaldık. Ben de Bir duyan olur ha. İmdat, can burada yok mu? Hey Şakir, bu tarafa gelin. Bu tarafı. Bu Fatih sesi. Zannederim polis haber vermiş. Verilmiş sadakamız varmış. Yoksa arkamızdakiler yetişip boğazlı. Bakın bakın Polisi görünce ters yüz koşmaya başladılar Ay. Galiba zamanında yetiştik <gülüyor> Sana tam 3 can borçluyuz dostum Senden haber çıkmayınca polis müdürü dostumla bir daha görüştüm Onlar da bu köşkü bilirlermiş Köşke baskına geliyorduk Baskında bir şey bulamadınız Bu zavallı Şakir Bey mahzene tıktılar ki Kapağı gizlidir Suzan derseniz Şakir Bey'i öldürürler Diye sesini çıkaramazdı Suzan Hanım'ın dadısı olmasaydı Ay. Ahiret yolcusuydum Fuatçin Bakın bakın Bizi kovalayanları kız kıvrak yakalamış getiriyorlar. Şimdi gidip köşkü de basarlar. Orada da kim bu pis işlere bulaştıysa yakalanır. Hı, ne dersiniz biz de gidelim mi köşke? Ama ben artık oraya doğru bir adım bile atmak istemem. Annem meraktan ölmüştür. Aman ne inatçıymış buralım bekçilere. Siz doktor olduğunuzu ispatlamasaydınız Almayacaklardı içeri Saat sabahın dördü dadı Bu saatte ziyaretçi görülmüş şey mi Ay, Kaç numaralı odaydı On bir Heh, İşte şu soldaki oda Sessiz olalım uyuyordur belki ah, Gelin gelin uyuyabilir miyim hiç Kızım bulunmadan gözüme uyku girer mi? Annem benim, canım annem. Dedenin altınları yüzünden... ...başımıza ne belalar aldık kızım. Hay olmaz olaydı. Aa, öyle deme anne. Bak işte hepimiz de sopa sağlam karşındayız. Altınlar da yerli yerinde duruyor. Şakir Bey. Allah sizden razı olsun. Ah dadı... ...sen de mi geldin? <gülüyor> Bu belalara biraz da sen sebep oldun. Ama... Suzana o kadar emeğin geçti ki kızamıyorum Aa, sana. Anam efendi <gülüyor> ben ne bileyim. Söz arasında sizi sormuşlardı nasıllar diye. Ben de Erzurum'dan bir doktor gelmiş. Altınları bulacakmış. Diye sıkıştırdılar. Bu işte dadının mesuliyeti varsa da biz onu bağışladık hanım efendi. Çünkü o olmasaydı köşten kaçmamız mümkün olmazdı Çok şükür hepiniz sağ ve sağlıklısınız Haydutlar da kız kıvrak yakalandı Artık altınları konaktan rahatlıkla alabiliriz Alırız tabi alırız ve düğün hazırlıklarına da başlarız <gülüyor> Hayrola hanımefendiciğim <gülüyor> Sonunda bana bir koca mı buldunuz yoksa <gülüyor> Sana değil dadı sana değil <gülüyor> Kızımız Suzan Hanım'la oğlumuz Şakir Bey'in düğün hazırlığı. <gülüyor> <gülüyor> Define Mehmet Rao Niyase sert varutun uyguladığı oyunu dinlediniz Bir başka oyunda buluşmak dileği